Esselamu Aleyküm rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den i̇bn e, Asakir ve Tayalisi Hüzeyfe radıyallahu ahten rivayet etmişler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisi şereflerinde şöyle buyurmuşlar. Seyyeti aleyküm zamanun la yekunu fihi şey'ün ve min selaseh bir hemun halal ve aynun yuste nesubihi ev aynun yuste nesubihi ev sünnetin yu melu bihasa da karasulullah fi makal ev kemakal bu hadis şerifi izahla başlayalım sohbetimize peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki seyeti aleyküm sizin üzerinize gelecek zamanın bir zaman yani asırlar geçecek Çağlar geçecek. Efendim zaman ilerleyecek. Böyle bir devre, böyle şeylerin olduğu bir zamana ulaşacaksınız. İlerideki bir şeyi anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ee, olacak şeyi kendi zamanından ileriyi anlatıyor. Diyor ki o zamanda La yekünü fihi şey'ün e azümin selase şu Üç şeyden daha kıymetli, daha izzetli, daha değerli bir şey olmayacak tabi e, azzu izzetli demek yani kıymetli manasına gelir ama bir de Arapçada azzel meta'u e, fissuk derler yani pazarda meta az azaldı yani nadirleşti bulunmuyor arıyorsun arıyorsun o yok efendim o mana burada daha efendim bariz olarak görülüyor yani şu üç şeyden daha nadir, daha az bulunur ve kıymetli şey olmaz o zamanda. Azalacak yani. Bunlar kolay kolay bulunmayacak. Bir, dirhemün halalün. Bu azalan, kolay bulunmayan şeylerden birincisi, Peygamber <gülüyor> Efendimiz'in hadisi şerifinde söylediği, helal dirhem. Yani dirhem o zamanın parası ama dinar ve dirhem, o devrin e, parasının ismi ama tabi e, manayı umumu olarak anlamamız lazım. Efendim Türkiye için para birimi liradır. Efendim Amerika için dolardır. Fransa için franktır. Yani dirhemin helal demek helal para. Helal dirhem yani helal para. Demek ki zaman geçince insanlar helal para kazanma yollarından uzaklaşacaklar efendim ve e, helal para kazanan parası helal olan insan azalacak tabi bu bir üzücü durum çünkü İslam geldiği zaman büyük bir değişiklik meydana geldi toplumda e, herkes çok büyük bir heyecana efendim yükseldi çok büyük aşk ve şevk ile Allah'ın kitabını baştacı etti. Peygamber Efendimiz'in sünnetini rehber eyledi. Toplum değişti. Güzel bir ahlak geldi. Şirk ve küfür sürüldü, çıkartıldı. Ceziret-ül Arap'tan. İslam efendim dört bir yana yayıldı. Hatta rahmetle anıyorum. Allah şefaatine erdiyesin o mübarek mücahitlerin. Ukbetüblü Nafi Afrika'yı boydan boya geçiyor. Ki ne kadar büyük mesafeler yani e, o zamanın vasıtalarıyla ne kadar muazzam bir iş yani Mısır'ı Libya'yı Tunus'u, Cezayir'i Fas'ı geçiyor Atlas okyanusuna ulaşıyor ve devesini durdurmuyor. Devesini sürüyor suyun içine, denizin içine Atlas okyanusunun iyi kadar deve gittikten sonra suyun içinde elini kaldırıp Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi benim karşıma maalesef bu deniz çıktı. Eğer karşıma bu denizi çıkartmasaydın, senin dinini daha da uzaklara götürürdüm, götürmek niyetindeyim diye efendim dua ediyor. Yani o zamanın mücahidlerindeki İslamı yaymak isteyen insanlarındaki aşka, şevke, azme bakın ki kıtalar efendim aşılıyor bir nefeste. Ancak okyanuslarda duruluyor. Orada da durulmayacak belki ama o zamanın vasıtasıyla oraları geçmek o çağlarda mümkün olmadığı için elini kaldırıyor. Ya Rabbi bu kadar yapabildim, benim kusurumu affet diyor. O mübarekler, o mücahidler. Acaba bizim halimiz ni nice olacak? Ee, Tabi bu arada kendi kendimize sormalıyız. Onlar bu kadar İslam için çalışmışlar, biz İslam için ne yapıyoruz diye kendi kendimize Efendim şöyle bir muhasebe yapmalıyız, kendi durumumuzu ölçmeliyiz. Şimdi İslam böyle yayıldı ve insanlar helal lokma yemeye, dürüst efendim insan olmaya, edepli, ahlaklı, zarif, kamil, Allah'tan korkan, müttaki, salih efendim insanlar olma döndüler ve efendim kazançlarından zekat verdiler, sadaka verdiler, hayırlar yaptılar. Efendim hükümdarlardan para kabul etmediler. Gelen paraları anında fakirlere dağıttılar. Yani İslam tarihinde böyle şahane efendim olaylar, şahane, güzel ahlak da e, davranışları, ahlaki efendim yüksek. Efendim fazilet abidesi olacak. Çok efendim göz kamaştırıcı güzel olaylar meydana geldi. Yani dağdaki çoban da haram yemiyordu. Efendim sürünün kuzusunu satmıyordu, efendim satıp cebine koyup da kurt yedi demiyordu şehirdeki efendim da dürüst davranıyordu herkes efendim İslami ahlaka göre hareket ediyordu, bu yaygın idi sonradan tabi bunlar değişecek diye Peygamber Efendimiz bildiriyor yani bir zaman gelecek artık helal lokma kolay bulunmaz çok nadir bulunur çok ender ele geçer bir meta haline gelecek demiş oluyor bu hadis-i şerifte Tabii Peygamber Efendimiz ashabın ümitsizlik içinde olduğu, müşriklerin kendilerine e, hunharca saldırdığı, işkenceler yapıp öldürdüğü, efendim, Müslümanların mağdur ve mazlum olduğu Mekke devrinde bile diyordu ki sabredin Allah yardım edecek ve bu İslam dini yayılacak Kisraların, Kayserlerin, diyarları Müslümanların eline geçecek diyordu müşrikler hayret ediyorlardı alay etmek istiyorlardı yani şunlara bak yani kendi varlıklarını korumaktan aciz nelerden bahsediyor ki sıraların yani Sasani imparatorunun efendim Kayserlerin yani Bizans imparatorunun saraylarını alacaklarmış şunlara bak gibi efendim inanamıyorlardı yani ama öyle oldu işte İslam öyle yayılacak dünyanın her yerine. Ondan sonra da bir zaman gelecek demiş oluyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde. Efendim, helal dirhem bulmak mümkün olmayacak. Veyahut çok az bulunacak helal dirhem. Helal para, helal kazanç az bulunacak. Halbuki zor mu helalinden kazanmak? Zor değil. Zor değil ama yani mesela e, ahmet Yesevi Efendimiz Piri Türkistan Efendim Mübarek eee Evliya Allah büyümüş. Ne yaparmış? Kaşık yontarmış. Kendisi de çarşıya pazara gitmezmiş. Efendim, merkebinin e, küfesine, sepetine yaptığı kaşıkları koyarmış. Dehlermiş merkebini. Çarşıda kaşıklara alanlar, bakanlar, beğenenler parasını sepete koyarmış. Efendim, merkep geri döndüğü zaman o da kaşıklarının parasını alır yani helalinden kendisi elinin emeğini yermiş bile tabi fukaraya yani dervişlere tekkesindeki misafirlerine yoksullara onunla hayır hasenat yaparmış yani yedirirmiş Yunus Emre'nin biliyoruz ilahilerini dürüş kazan ye yedir diye efendim söylediği şeyleri yani kal, gayrete gel kalk efendim, çalış çabala kazan Efendim kendi de helalinden ye, başkasına da yedir. Başkasına yedirmek, ikram etmek, ziyafet çekmek, yoksulun imdadına yetişmek, sadaka vermek, hayır vermek o devirde çok yaygın. Şimdi efendim elinin emeğiyle geçinir insan, tabi helal kazanç olur. Efendim dürüst tüccar çalışır. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Efendim dürüst tüccar, doğru sözlü, dürüst hareket eden, hileye katmayan ticaretine tüccar arş-ı gölgesine gölgelenecek yani çok yüksek e, mertebelere çıkacak e, çok rahat edecek ahirette ticareti düzgün yapar haram katmaz hile katmaz dürüst davranır ticarette hilesiz alışverişin nasıl yapacağına dair teferruatlı bilgiler efendim e, kitaplarda var bizim bu hadis kitaplarında da var hatta devha halinde kardeşlerimiz basıtırılmışlar. Efendim, en hayırlı kazanç bul e, kesb yani kazancın en temizi en hoşu şu tüccarın efendim kazancıdır ki efendim işte şöyle şöyle hareket eder haram yemez yalan söylemez efendim vesaire diye şartlarını e, bildiriyor peygamber efendimiz evet ticaret yapar kazanır ziraat yapar kazanır e, sanat yapar kazanır efendim hayırlı hizmet eder efendim hayra e, matuf. Efendim e, kendisine yükletilmiş efendim el-emru fevkal edep. Efendim devlet hizmetleri, memuriyetler, amme hizmetleri onları dürüst yapar, hakkıyla yapar. Efendim şerefleri kazanabilir. Kazancı da temiz olur. Peki haram kazanç nasıl oluyor? Haram kazanç aldatmakla oluyor. Vazifeyi iyi yapmamakla oluyor. Gayri meşru yollarla kazanmakla oluyor rüşvetle oluyor, hırsızlıkla oluyor, eksik tartmakla oluyor. Efendim, e, vesaire yollarla oluyor. Kötüler cezalandırılmadığı için onlar yükselip Mercedes'lerde gezdiğinden, efendim, e, sahillerde villalarda yaşadığından, dürüst insan da efendim borcunun taksitini ödeyemediğinden, enflasyondan millet ezildiğinden, efendim, tüccar bütün sene çalışıp çalışıp da efendim sermayesini bile koruyamama e, duruma geldiğinden tabii o zaman e, başka yollara sapıyorlar. İşte repo denilen korkunç faiz efendim e, şeylerine giriyorlar vesaire. Efendim aldatmaca, hile, efendim gasp e, gibi çeşitli gayrimeşru yollarla paralar helalliğini kaybediyor. Veyahut insanların gayri ahlaki davranışlarıyla ticaret bile yapsa Efendim bilmem e, imalatını hileli yaptığından e, veya hut efendim Allah'ın çalışmadığını dediği zamanda çalışıp efendim yapın dediği ibadetleri ihmal ettiğinden haramlaşıyor o zaman dirhemi helal efendim aziz bir meta alıyor yani nadir bir meta alıyor yani efendim helal lokma azalıyor biz tabi bu işterden. Bu ikazdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu zarif hadisi şerifinden kendimize hangi dersi çıkartacağız? Bir, acaba ben kazancımı nereden sağlıyorum? Nasıl geçiniyorum? Boğazımdan yediğim lokma Allah'ın rızasına uygun helal bir lokma mı? efendim? İşim helal bir iş mi? Allah'ın sevdiği bir iş mi? Yoksa Allah'ın yasakladığı haram? Maddeler mi satıyorum, haram işler mi yapıyorum, Allah'ın istemediği yollardan mı kazanıyorum diye, evetim ilk önce kazancının şeklini, Efendim karının menşeyini insanın bir düşünmesi lazım. Bu bir e, ilk düşüneceğimiz şey. bu. Eğer hatalı durum varsa, hatalı durum varsa derhal helal kazancın yollarına dönmesi lazım. Çünkü haram lokma yedi mi bir insan? Haram lokma ile vücudunda mutlaka bir şey meydana gelir, o tabi vücuda fayda verir, bir et biter diyor yani e, rivayetlerde. E, ona da cehennem ateşi yakışır, yani cehenneme mutlaka girer demek. E, Bu Bekir Sıddık Efendimiz komşudan gelen şüpheli tabaktan bir lokma aldıktan sonra onun şüpheli veya haram olduğunu anladığı için kusarak çıkartmış diye meşhur bir rivayeti hepimiz biliyoruz. Demek ki sevgili e, dinleyiciler, izleyiciler, e, lokmamızın helal olmasına çok dikkat edeceğiz. Özellikle tasavvufta, özellikle tasavvufta tasavvuf büyükleri o yani o mübarek evliya Allah nasıl evliya aldıklarını bize işaret yoluyla anlatırken diyorlar ki bu yolun temeli helal lokmadır. Haram lokma, boğazdan girdi mi kalpte feyiz olmaz. Kalp kararır, katılaşır, efendim. Ondan sonra ayağa kayar gider. Çok görüyorum. Böyle iyi bildiğimiz insanlara bakıyorum. Ayağa kaymış gitmiş. Neden? Haram lokma yiyor. Artık gönlü doğru çalışmaz duruma geliyor. Katılaşıyor. efendim ka Taşlaşıyor. Ondan sonra yavaş yavaş e, daha da çukurlara düşüyor. Batağın içine daha çok batıyor. Sonra da efendim, çok perişan, çok iğrenç. Çok sakınılacak, çekinilecek, korkulacak bir ibretli duruma düşebiliyor. Ama hepimiz lokmanın helal olmasına dikkat edelim. Kazancımıza dikkat edelim. Haramların her çeşidinden kaçınalım. Haramların listesini yapalım. Neler haramdır? <gülüyor> Şöyle listesini yapalım. Efendim Hangi maddeler? Maddesi kendisi dolayısıyla haramdır. Mesela içki haramdır. Domuz eti haramdır mesela. Efendim bilmem şu hayvanların etleri yenilmez. Bunları öğreneceğiz. Bir de helal mal bile kazanç yolu yanlış olduğu zaman madde temiz olmakla beraber kazanç yolu ters olduğundan haramlaşır. Kazancın meşru olmasına, gayrı meşru olmamasına, günah yollarından olmamasına dikkat edeceğiz. Haramları sıralayacağız çocuk çocuğumuza öncelikle öğreteceğiz Evladım bak sakın Sakın ha haram yeme Sonra bak e, dünya ve ahiretin Mahvolur diye ilk önce çocuklarımıza Bunları öğreteceğiz kendimizi öğreneceğiz Ne kadar güzel eski hanımlar Beylerini sabahleyin işe uğurlarken Aman efendi derlermiş Bize helal lokma getir Biz çok para istemiyoruz Helal istiyoruz Çoluk çocuğumuza haram lokma kazanıp Haram getirme diye tembih ederlermiş Kocalarına efendim nasihat ederlermiş. Ben e, altın, gümüş, bilezik, yüzük, kolye, efendim broş, elmas, yakut istemiyorum. Helal istiyorum diye bildirirlermiş. Bu bir. İkincisi az bulunan şey yani böyle zamanın bozulduğu ilerdeki devreleri anlatıyor peygamber efendimiz. O zaman az bulunan ikinci şey neymiş? Ev ahrun yüz senesi bihi Kendisiyle oturup kalkılacak, ünsiyet edilecek bir dost efendim çok az olacak. Bakın bu da çok önemli. İslam, Müslümanlar arasında samimi bir kardeşlik meydana getiriyor. Din kardeşliği meydana getiriyor. Birbirini seviyorlar, birbirlerini evlerine davet ediyorlar. Sahabe-i kiramın hayatını görüyoruz. Peygamber Efendimiz onları ayrıca kardeş etmiş. Muhacirli, ensarı vesaire Evet efendim birbirlerinin evlerine ziyarete gidiyorlar, birbirlerine fedakarlıkta bulunuyorlar. Hadis-i şerifler var. Allah için bir ahiret kardeşi edinen ne kadar büyük sevaplar kazanır. Bunları biz böyle uzun uzun geçtiğimiz sohbetlerde vurguluyoruz, anlatıyoruz. Mesela tasavvuf neden kıymetli? Çünkü insanlar ahiret kardeşi oluyor. Dünyevi menfaati üzerine değil, ahiret sevabı üzerine samimi hasbi. Allah rızasına dayalı efendim bir kardeşlik meydana geliyor. İhvan oluyor. Kardeş oluyor. Efendim fedakarlık yapıyor. Şimdi burada böyle kardeşlerimizle oturuyoruz. Ee, Allah razı olsun diyorlar kardeşlerimiz bana. Allah razı olsun hocam siz geldiniz mi? Burada diyorlar böyle <gülüyor> kardeşlerimiz arasında bir bağlılık, bir topluluk, <gülüyor> bir muhabbet ziyadeleşmesi oluyor. Evet. Yani büyük bir nimettir insanın içine katıldığı bir muhabbetli, efendim arkadaş topluluğu olması. Hatta bir tane bile oturup kalkıp konuşabileceği, samimi, derdini açabileceği, dertleşeceği bir kardeşin olması çok önemlidir. Hem dünyevi bakımdan önemlidir, hem uhrevi bakımdan önemlidir. Hem ruh sağlığı bakımından önemlidir. Yani insan arkadaşsız olursa toplumda bir böyle kendisine e, arkadaş e, bulamazsa, yalnızlıktan bunalıma düşer. Ruh sağlığı bakımından da önemlidir. Maddi bakımdan da önemlidir. Arkadaş insanın hasta olduğu zaman yardımına koşar. Yapamadığı işlerde destek olur. Zor işlerde efendim yanına gelir. E, elle gelen düğün bayram dedikleri gibi. O zaman hoş hoş, e, güzel e, şeyler yapılır. Yani Kıymetli bir arkadaş, samimi bir arkadaş, dindar bir arkadaş, aldatmayan bir arkadaş, iyiliksever bir arkadaş, Allah'tan korkan bir arkadaş, salih bir arkadaş çok kıymetlidir. Yani ağırlığı kadar altındır, mücevherdir, son derece kıymetlidir. Eskiden vardı. Efendim böyle birbiriyle kardeş olmuş insanların kardeşliklerini efendim açın İmam Gazali'nin ihyasını, kardeşlik bölümünü okursunuz hayran kalırsınız. Kardeşlikte diyor en aşağı mertebe kardeşinin ihtiyacını karşılamandır. Hizmetçin gibi, evinde barındırdığın efendim bir yetim gibi vesaire. Asgari arkadaşlık edna en aşağı arkadaşlık şartı arkadaşının ihtiyaçlarını görmendir diyor. İmam Gazalik Rahmetullah Aleyh orta derecesi Neyin varsa kardeşinle bölüşmendir diyor. Yüksek derecesi de yemeyip yedirmem, giymeyip giydirmendir. Yani onun ihtiyacını öne alıp alman, kendin sabretmendir diyor ki yani biz en aşağısını bile bu devirde etrafımıza baktığımız zaman kardeşler arasında, Müslümanlar arasında görmüyoruz. Gayet resmi, gayet soğuk, efendim Alman usulü, Fransız usulü, İngiliz usulü, ahbaplık diye böyle isimlendiriyorlar. Efendim herkes parasını kendisi veriyor. E, vesaire filan. E, onların örfleri, adetleri başka. İslam'ın kardeşlik şeyi çok başka, çok kıymetli. Onun önemini Almanlar bile anlamışlar da, Almanlar da değil de bizim Türklerle gidip komşuluk yapıyorlarmış. Niye yapıyorsun deyince diyormuş ki bunların böyle birbirlerine muhabbeti çok hoşuma gidiyor. Bir şeyler arasında yok bizim e, efendim... Almanlar arasında böyle bu şeyi göremiyoruz. Onun için seviyorum diyormuş. Bazılarını böyle duyuyoruz. Bu böyle tabii ünsiyet edilecek arkadaş. Allah'ın büyük bir ikramıdır. Ee, ve tabii bu da tasavvufta olunca, tasavvufi kardeşlik olunca bir de dini temele dayanıyor. Manevi şeyi oluyor. O daha da güzel oluyor. Böyle boynu bükük, Yunus gibi, Mevlana gibi, efendim Hacı Bayram gibi böyle mübarek bir efendim kardeşi eee veyahut onların devrinde onların etrafındaki insanlar gibi ne kadar güzel. Böyle arkadaşları olanlara ne mutlu, olmayanlara da Allah böyle arkadaşlar şebesin. Peki o devir, o ilerideki devir gelince böyle arkadaşlar niye azalacak? Çünkü efendim ahlak bozulacak. Arkadaşlık ahlakı da bozulacak. Toplumun ahlakı da bozulacak. Herkes menfaat perest olacak demek ki. Kötüleşecek. O zaman ...böyle gidip de konuşulacak bir kimse kalmayacak. Ahlakın düşkünlüğünden oluyor ee, böyle bir durum. Bu yokluk, bu azlık, bu nadirlik. Efendim, ahlak bozuluyor, insanlar bozuluyor. Efendim Dost kalmıyor, dostluk kalmıyor, mertlik kalmıyor. Güzel ahlak kalmıyor. Ee, o zaman tabii e, örtkü, ölem dediği gibi zor bir durum meydana geliyor. Bundan ne ders çıkartacağız eğer bizim böyle samimi candan kardeşlerimiz varsa kıymetini bilelim bu bir kardeşler kardeşlerinin kıymetini bilsin çünkü dünyanın başka yerinde böyle güzel şeyler bulunmuyor bu bizim dinimizin bizim medeniyetimizin bizim tarihimizin bizim ecdadımızın bize efendim hazırladığı bir nimet efendim ne mutlu ki şey yapıyoruz yani böyle samimi kardeşlerimiz var hasta olduğumuz zaman başucumuzda bekliyorlar, işimizi yapıveriyorlar, koşturuyorlar. Dünyanın başka yerinde böyle şeyleri yani Türkiye'deki sadakati, vefayı arkadaşlar arasında böyle o arkadaşı için hapse giriyor. Yani ben tabii böyle bir şeyi e, suç işlemeyi de bir meziyet olarak göstermek istemem ama yani onun çekeceği efendim şeyi çekmemek için efendim o çekmesin diye her türlü fedakarlığa katlanıyor. Öne atılıyor, onu kurtaracağım diye kendisini tehlikeye atıyor filan. Yani bizim bu örfümüzde var bu samimi kardeşlik ve bunun azalması ahlakın düş düşmesinden, bozulmasından oluyor. Ahlak niye bozulur? Din gevşeyince ahlak yani ahlakın temeli yani dayandığı temel, beton temel, sağlam temel taş temel nedir? Dindir. O olmadığı zaman çamurun üstüne bir bina yaparsın. Efendim hemen batar, eğilir, yamulur, çatlar gider. Yani çürük araziye yapılan bina e, payidar olmaz, devam etmez, yıkılır gider. O e, Din gittiği için dinin önemi efendim çok büyük. O gittiği zaman arkadaşlık da gidiyor. Hiç tahmin etmiyordum Avrupa ülkelerini gezmeden önce çünkü bana başka yanlış haberler geliyordu. İngilizler işte dinsizleşmiş efendim yüzde bilmem 90 ateist vesaire filan böyle sözler duyuyordum. Oralara gitmiş kimselerden biz o zaman gitmemiştik, küçüktük. Efendim şimdi bakıyorum ya onların gördüğü zamandan sonra durum değişti ya onlar iyi görmediler. Şimdi bakıyorum bunlar dinlerine, kiliselerine, din adamlarına çok saygılı, çok bağlı. Efendim çok canlı bir dini hayat var. Kadınlar dindar, yaşlılar dindar, efendim, çocuklar dindar, efendim, kiliseye gidiyorlar, efendim, ilahiler öğreniyorlar, kilise cıvıl cıvıl, efendim, cumartesileri, pazarları, tatilleri, efendim, esaslarını ortaya koymuşlar. Pazar günü herkes kiliseye gidecek. Bizler, bizler yapabiliyor muyuz? Yani camiye müdavim, muntazam olarak böyle bunu bir vazife edinerek efendim giden kaç Müslüman var ne yapıyor? Yani gevşek duruyorlar. Biz böyle toplumu dini bakımdan e, şey yapmamışız. Onlar kadar kavrayamamışız. Toplum dinden uzak yaşıyor. Uzak yaşayınca da başka şeylerle kendisini tatmine yöneliyor. İçkiyle, efendim, çeşitli şeylerle e, kendisini oyalamaya çalışıyor. Futbolla vesaire boşluk boş durmuyor. Dinle doldurmadığınız boşluk başka kötü şeylerle doluyor. O zaman kötü alışkanlıklara kayıyor. Uyuşturucuya kayıyor. Efendim meyhaneye, efendim kumara, efendim çocuklar işte bilmem e, kendilerini kötü yollara çeken salonlara vesairelere, diskoteklere kayıyorlar. O zaman e, şey oluyor. Tabii efendim sonuç daha kötü oluyor. E, bunların hepsinin ...nazara dikkate alınması lazım... ...bu ülkelerde... ...benim gördüğüm... ...mesela... E, ...batı ülkelerinde... ...efendim... ...toplumun hiçbir kesimini... E, ...şey yapmıyorlar... E, ...din müesseseleri... E, ...hedeflerinin dışında tutmuyorlar... ...çocuklar için ayrı hedefleri var... ...bebekler için... ...hedefleri var... ...kadınlar için hedefler var... ...yaşlılar için hedefler var... Hepsi çalışıyor yani amacına uygun olarak her kesime yönelik faaliyetler devam ediyor ve bakıyorsunuz kilisede yaşlılar da var, gençler de var, evlenen damat ve gelin de kiliseye gidiyor, çocuklar da kiliseye gidiyor, küçük okul çocukları, cumartesileri, pazarları gidiyorlar, orada işte ilahi öğreteceğiz, dini ilahiler, korosu efendim vesaire derken daha başka faaliyetler derken Efendim kilisenin imkanları geniş, kiliselerin arazileri geniş, efendim idman imkanları var, daha başka böyle insanları çekici, oyalayıcı e, şeyleri yapabilecek faaliyetleri, güzel faaliyetleri yapabilecek imkanları var. Bizim bunlardan e, yoksun oluşumuz doğru değil. Yani sadece ezan oku, sadece namazı kıldır, ondan sonra dini hizmet bitti. Böyle şey olmaz. Din bu değil, efendim böyle olmaması lazım din her şeyin temeli olduğundan insanı kavraması lazım. İnsanın içinde bir efendim kendisini e, e, sevk eden bir güzel duygu haline gelmesi lazım. Bir müfettiş haline gelmesi lazım. Bir murakip haline gelmesi lazım. Bir saik haline sebep haline gelmesi lazım. Her şeyi Allah'tan korkarak ahiretini sonu düşünerek, sevabını umarak, cenneti isteyerek, cehennemden sakınarak yapması lazım insanın. Bu da eğitim ne olur? Bizim yani halkla din müessesemizin bağlantıları çok zayıf. Ben bunu görüyorum. Tabii din zayıf olunca da ahlak zayıf oluyor. Ahlak zayıf olunca... Efendim, arkadaşlık yapılacak. insanlar kalmıyor. Herkes birbirini aldatıyor. Herkes birbirinin aleyhinde. Kimse kimseyi sevmiyor. Sevmeyi öğrenmiyor. Din tabi sevmeyi de öğretiyor. Hele tasavvuf, hele bizim dinimizde, bizim tarihimizde, bizim Yunus'umuz, bizim Mevlana'mız, kaddesallahu er, ervahım, o büyüklerimiz... Sevgiyi ne kadar güzel işlemişler ve ne kadar güzel öğretmişler insanlarımıza. Şimdi insanlarımıza sevgi olmadığı için herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Yani uzaktan bakıyorum, acıyorum ülkeme, milletime, vatanıma. Acıyorum. Neden? Karma karışık. Yazarları okuyorum, köşe yazarlarını. Diyorlar ki devlet düzeninin her tarafı bozulmuş. Bütün çarkları bozuk. Yazık değil mi? Yani nerede böyle hakkı e, işleyen, dürüst insanlar Haksızlığın karşısına çıkan insanlar, nerede efendim o eski mert efendim insanlar, nerede vatanını sevip de vatanı için güzel çalışmaya yapan insanlar, bunların olması lazım. Bunlar da laflı olmuyor, edebiyatlı olmuyor. Bunun ruhsal temelleri var. Bu temel de işte din, bizimkiler dinden korktukları için gericiliktir bilmem ne filan diye efendim onu engelleyince bu sefer arkasından çok büyük e, toplumsal zararlar ortaya çıkıyor. Evet. Yani demek ki zaman bozulduğu zaman helal lokma kalmayacak. Zaman bozulduğu zaman arkadaşlık yapılacak. Bir samimi munis tatlı dost da bulunmayacak. Ev sünnetün yu'melü biha az olacak şeylerden birisi de kendisi icra olunan bir sünnet de kalmayacak. Tabi Dinin temeli nedir? Her zaman söylüyorum biz bakın hep hadisleri okuyoruz hadislere alıştırmaya çalışıyoruz kardeşlerimizi radyoyla televizyonla efendim, dergilerimizle, gazetelerimizle, kitaplarımızla aman diyoruz dini doğru öğrenmek istiyorsanız sünnet-i seniyyeye sarılacaksınız efendim herkes bir laf söylüyor dini bazıları da saptırmaya çalışıyor saptırmaya çalışanların karşısında dinin ne olduğunu, doğruyu Allah'ın rızasını, peygamber efendimizin yolunu öğrenmenin çaresi sünneti seniyyeye sarılmak, her şeyi sünnete uygun yapmak. Sünnete uygun yapan cenneti bulur, sünnete aykırı iş yapan, bidat iş yapan hatta dini bir şey yapıyorum sanarak bile. Çünkü Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde öyle insanlar var ki dinsel bir takım işler yapıyorlar, adetler, merasimler ama onların dinle ilgisi yok. Ben bir din adamı olarak bakıyorum, acıyorum ve korkuyorum. Gelir misin öyle bir yere? Yani Allah saklasın, Allah beni bulaştırmasın. Neden? Yanlış. Fikir olarak yanlış, uygulama olarak yanlış, sonuç olarak yanlış, bizat, dinde aslı yok, aslı yok, esası yok vesaire. E bunların şey yapılması nasıl olacak? Sünnetin öğretilmesiyle olacak. Çünkü dünyada şimdiye kadar pek çok inanç yaşamış, pek çok kültür, medeniyet, efendim toplum her kafadan bir ses çıkmış, onların kalıntıları var. Bizim Anadolu'muzda dahi e, halkı tanıyanlar bilirler. Ta etililerden kalma e, adetler var. Onların izleri var. Kolay değil toplumun. E, şamanizmden kalma adetler var. Etililerden kalma adetler var. Efendim e, bilmem e, başka dinlerin mensuplarından bulaşmış yanlışlıklar var. E, bunların hepsinin çaresi sünnettir. Peygamber Efendimizin hadis şerifleridir, sünneti seniyesidir. Demek ki o kötü zamanın bir şeyi de ne olacak? Sünnet yok, uygulanan sünnet yok. Herkes bir başka yolda, herkes sünnete aykırı bir çizgide, yani dinin asıl Efendim merkezinden uzakta demek yani, yanlış yolda demek yani. Onun için. Bundan çıkan sonuç nedir aziz ve muhterem kardeşlerim? Bakın hadis dersleri yaparken kardeşlerimiz ısrar ettiler. Biz de Kur'an dersi yapmaya başladık. Evet, dinimizin iki temeli var. Bir, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, amenna ve saddakna, Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e indirdiği mukaddes kitabımız, Allah'ın en son hitabı, insanlığa gönderdiği en son mukaddes Kitabı. Öteki kitaplarında da eksikliklerini, yanlışlıklarını unutulmuş, efendim tahrifata uğramış kısımlarını düzelten insanlığın kurtarıcısı, Allah'ın sağlam ipi Kur'an-ı Kerim. Tamam, bir bunu öğreneceğiz. Bizde Kur'an-ı Kerim öğrenme de yanlış bir uygulama. Kur'an-ı Kerim ev okunuyor, dinleniyor ama anlanmadan. Anlamıyor anlamaya heveslemiyor kimse. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hem üzerinde çalışması lazım herkesin, hem de bir de İngilizce kadar, Fransızca kadar, Almanca kadar hepimizin e, Arapçayı da sevip Arapçaya da çalışmamız lazım. Bak ülkemizin komşuları Orta Doğu'da bulunuyoruz. Arap çevremizde Araplar var. Yani başka ülkeler çevrelerindeki milletlerin dillerini sırf o sebeple öğreniyorlar. Benim çevremde şu var, şu var, şu var, şunları öğreneyim diye onları şey yapıyorlar. Koca bir kültür, koca bir tarih, koca bir mazi, efendim, kütüphaneler dolusu kitaplar e, Arapçayı mutlaka herkes öğrenecek. Arapça Kur'an'ın anahtarı, Kur'an-ı Kerim de cennetin anahtarı. Bu bir münafıklar, kafirler Müslüman'ın Kur'an'ı sevdiğini, saydığını, ona uyduğunu bildiği için İslam'ı saptırmak için Müslümanı kandırmak için oralardan yalan, yanlış, yamuk, sapık sözler söyleyip yalan söylüyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Müslümanı kandırmaya çalışıyorlar. Mesela bir ihtiyar e, zavallı efendim bir insan varmış bir şehirde. Bana şikayet ettiler hocam dediler bu kankusturuyor buranın müftüsüne vaizine, imamlarına efendim e, emekli öğretmenmiş e, esiyor tozuyor işte kendisi biliyor e, neymiş dedim özelliği bakalım getirin e, kitabı var mı var dediler e, baktım kitabında ilk sayfasında 30-40 tane yanlış çıkarttım ki kalemle böyle çizdim daha ilk sayfasında anladım ki zır deli cahil bir adam diyor ki. Efendim mesela ayet kelimi ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine ayet denmesini inkar ediyor olmaz böyle şey diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de var Allah o ismi vermiş yani Müslümanlar vermiş değil peygamber efendimiz de vermiş değil ayetlerde var o cümlelerin ayet diye isimlendirilmesi ondan haberi yok e şimdi millet de onu bir şey sanıyor. Kitabını da sanki dinin aslını o anlatıyormuş gibi böyle bir edayla, isimle filan yazmış. Efendim, öyle piyasaya sürmüş. ha gerçekten buymuş filan diye herkes alacak ama çok cahil. Yani ben şöyle bir edebiyatçı olarak baktım. E, sayfaya, kitabın baskısına açtım. Yazıp kağıt israfı. Adamın sözlerine baktım, fikirlerine baktım. Hiç Kur'an'ı bilmiyor. Arapça bilmiyor. Ayet olmayan şeye ayet diyor. Yani o kadar cahil ki cahilliğinin farkında değil bir de dinin aslı esası benim kitabımdır gibi iddia ortaya çıkmış bunlar çok böyleleri çoğaldı bu neden ee, halktan kabahat biraz halkın çünkü efendim marifet iltifata tabidir derler yani rağbet olan şey e, sürüm kazanıyor yani, halk rağbet etmese sürüm olmayacak millet yanlışı doğrudan ayırt etmiyor Yanlışı alkışlıyor, yanlışın peşinden gidiyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar. O zaman olmuyor. E bunun çaresini, bunun çaresi, doğruyu Kur'an öğrenerek, okuduğumuz Kur'anın anlamını bilerek ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyarak doğruyu öğrenmek. Önce şöyle teslim olacak. İslam teslim olmak demek. Kur'an ne diyorsa ben kabul edeceğim. Peygamber Efendimiz ne diyorsa kabul edeceğim diyecek. Ondan sonra kendisine ona göre ayarlayacak. Kendisi bir yol tutturuyor. Bir adet edinmiş, bir hayat tarzına geçmiş, çirkin, pis, hatalı, sonunda pişman olacak. Ahir ömründe bin defa pişman olacak bir yol tutturmuş. Ama şimdi doğru sanıyor yolunu. Kur'an'a çatıyor, hadise çatıyor, dine çatıyor, din adamlarına çatıyor, her şeye çatıyor, maziye, tarihe çatıyor. Ne batıyı tanımış. Bakın yani ben şimdi içimde yaşıyorum, geziyorum. Uzun zaman yakından şey yapıyorum. Efendim, ne batıyı tanımış. Ben eskiden batıda doktora yapanları böyle Sorbon'dan mezun filan diye bayağı böyle bir şey sanırdım onların da iç yüzlerini öğrendik yani onlar iki çeşit doktora yaptırıyorlar böyle doğudan gelenleri alel acele çok iyi yetişmeden umman veriyorlar gönderiyorlar ama kendi adamlarına çok güzel sıkarak efendim ciddi doktora yaptırıyorlar iki çeşit doktoraları var millet bunları bilmiyor efendim doğuyu bilmiyor yani Arapçayı Farsçayı kendi medeniyetimizi bilmiyor batıyı bilmiyor batının zihniyetini bilmiyor Batının emellerini, amaçlarını bilmiyor, siyasetini bilmiyor, siyasetinin gizli taraflarını bilmiyor, karanlık emellerini bilmiyor. Ondan sonra kendi milletinin canına okuyacak işler yapıyor. E neden oluyor bu? İşte basireti köreldiği için, efendim değer hükümleri zelzeleye uğrayıp yıkıldığı için, Kur'an'ı bilmediği için, hadisi bilmediği için, ecdadı bilmediği için, ecdad düşman. Yani Türk milletinin en büyük düşmanı kim? Ecdad. ...neredeyse bu noktaya geldi... ...öyle şey olur... ...icdadımız alim insanlar... ...batının, doğunun, herkesin istifade ettiği insanlar... ...yazdıkları kitapları bugün başka yerlerde... ...ders kitabı olarak okutuyorlar... ...Arabistan'da bile ders kitabı olarak okunan... ...itibar edilen kitaplar yazmış alimlerimiz var... ...herkesin kütüphanesinde... ...kitabı bulunan... ...bütün dünyanın meşhur kütüphanelerinde... ...kitabı bulunan büyük alimlerimiz var... ...bunlardan gençliğin haberi yok... ...böyle bir gürültü patırtı gidiyor... Bunun önüne geçmeliyiz. Dinimizi öğreneceğiz. Dinimizi öğrenmek için tabii Arapçaya da çalışmak lazım. Efendim Kur'an'ı öğrenmek lazım, hadis şerifi öğrenmek lazım. Ondan sonra Kur'an ve hadis yolunda yürüyen hakiki alimleri dinlemek lazım, alim taslaklarını ortaya çıkıp da yalancı pehlivan gibi peşlerine çekenleri, efendim anlamak lazım. Nasıl anlar? Hakkı bilirse anlar. Hz. Efendimiz buyurmuş ki adamlara bakarak hakkı efendim e, anlamaya çalışma. Şu adam şöyle diyor galiba bu haklı filan deme. Adamlara bakarak hakkı öğrenmeye çalışma. Hakkı ilk önce öğren, kimin hak ehli olduğunu o zaman daha iyi anlarsın diyor. Çok çok yüksek bir söz Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahi için çok güzel söylemiş. Önce hakkı, hakikati öğrenecek. O zaman kimin palavracı, kimin gerçekçi olduğu, kimin gerçek halim, kimin yalancı olduğu, kimin memleketini sevdiğini, kimin memleketine düşmanlık ettiğini, kuyusunu kazdığını, kimin kendi temellerini tahrip ettiğini, kimin kendi bindiği dalı kestiğini daha iyi anlayacak. Allah hepimizi sevdiği kul eylesin. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmayı nasip eylesin. O kötü günler geldi mi nedir bilmiyorum. Efendim inşallah e, biz iyi olmaya çalışalım. Helalinden kazanmaya çalışalım. Efendim arkadaşlığımızı güzel yapmaya çalışalım. Güzel arkadaşlarımız varsa kıymetini bilelim. İhvanlığın kadirini kıymetini bilelim. Efendim bir de en son e, konu şeyde sünnet-i seniyeye sımsıkı sarılalım. Bir sünnetin bile uygulanması insana ne kadar sevaplar kazandırır? Her işimizin sünnete uygun olması lazım. Allah bize tevfikini rafik eylesin. Bizi Peygamber zişanımızın mübarek yolundan, nurlu yolundan ayırmasın. Sünnetine aşina eylesin. Yolunda daim eylesin. Ahirette ona komşu eylesin. Selamu Aleyküm rahmetullah ve Berekatuhu.